Yıldızların izinde hazırlayan mutlu Doğan seslendiren Mustafa Aygün Asım bin Şabit radıyallahu an. Asım bin Ömer bin Hattab'ın dayısı olan Asım bin Sabit, ilk Medine'li Müslümanlar arasında yer aldı. Mekke'den Medine'ye yapılan kutlu hicretin ardından Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Asım'ı Abdullah bin Cahş ile kardeş ilan etti. Bedir Savaşı'nda müşriklerin ele başlarından Ukbe bin Ebu Muayit'i öldüren Asım bin Sabit radıyallahu anh, Uhud Savaşı'nda Müslümanlar dağıldığında Allah Resulü'nün yanından ayrılmayarak dirayetli karakterini ortaya koydu. Bu savaşta azılı müşrik kadınlardan Sülafe'nin iki oğlunu öldürdüğü için Sülafe onun başını getirene yüz deve vereceğini vaat etti. Asım bin Sabit radiyallahu anh ok atmakta maharet sahibi olduğu için Müslümanlar arasında Allah Resulü'nün okçusu olarak da şöhret kazandı. Onun kumandasında yedi kişilik bir heyet istek üzerine Resulullah tarafından muallim olarak Adal ve Kare kabirlerine gönderildi. Bu heyetin diğer bir görevi de Kureyş'in Uhud'dan sonra Müslümanlara bir daha saldırıp saldırmayacağını öğrenmekti. Asım bin Sabit radıyallahu anh'ın komutasındaki heyet yolculuklarına devam ederken Adal ve Kare kabirlerinin elçilerinden biri Müslümanlarca öldürülmüş olan Halid bin Süfyan'ın intikamını almak için fırsat kollayan Lihyan oğullarına gizlice haber ulaştırdı. Bunun üzerine Lihyanlılardan yüz kadar okçu Mekke ile Usfan arasındaki Reci suyu yakınlarında Müslümanları kuşatıp teslim olmalarını istedi. Ancak Asım bin Sabit radıyallahu anh, Allah'ım peygamberini durumumuzdan haberdar et diye dua ettikten sonra teslim olmayı reddedip savaşa girdi. Önce ok, sonra mızrak, daha sonra da kılıçla savaşan Asım bin Sabit radıyallahu anh müşriklerden bir kişiyi öldürmüş, iki kişiyi de yaralamıştı. Çetin bir mücadele sonunda Allah'ım ben ilk günler senin dinini korudum. Sen de bugün benim cesedimi koru dedi ve Ardından şehit oldu. Asım'ın başını sülafeye götürüp yüz deveyi almak isteyen Liyanlılar, aniden üzerlerine saldıran arılar yüzünden onun naşına yaklaşamadılar. Cenab-ı Allah'ın davası uğruna, bağrıyanık çörlerde at koşturan, Uhud savaşında Resulullah sevdası için kılıç sallayan Asım bin Sabit'e, Cenab-ı Allah, arılarla yardım etmiş ve naşına müşrikler dokunamamıştı. Hatta hala bir kez daha vahyetti arıya. Arılar bir rüzgar misali Asım bin Sabit'in naşını sardı ve ona işkence yapmak isteyen Lehyan oğullarına izin vermedi. Göz gözü görmüyordu arıların hıncından ve öfkesinden. Arıların dağılması için geceyi bekleme kararı alan liyanlar. Bu defada birden bire yağmaya başlayan yağmurun meydana getirdiği sellerin Asım'ın Naş'ını sürüklemesiyle emellerine kavuşamadılar. Asım bin Sabit radıyallahu anh'ın cesedi daha sonra da bulunamadı. Bu hadiseden dolayı Asım bin Sabit radıyallahu an arıların koruduğu kişi anlamına gelen Hamiyü't-Debür lakabıyla meşhur olmuştur. Selatü vesselam